Zahir ve batınımızı envar imaniye ve Kuraniye ile münevler ile bizleri iç ve dış bütünlüğüne ile ile Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahfuze ile Haay imaniye ve Kuraniye bizleri hadime eyle cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiye şerefiya Beyyle Amin bu hormete gidin seliğin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 niyetlileri hacca gitmesi artık mümkün değil. Haccin kendisine göre bir nisabı vardı, doldu. Miadı vardı, o da doldu. Önümüzdeki senelere kazandığımız, iktisap ettiğimiz aşkı şevki götürürsek Cenab-ı Hak gitme, yüz sürme, tozunu, toprağını sürme diye göze çekme, lutuyla serfiraz kılsın sizleri.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 fitne fesada sebebiyet verecek, anarşi ve huzursuzluk çıkaracak, beşeri mi yaratıyorsun şeklinde, mahiyetini sorma, istifzar etme şeklinde, Rahmanu Rahim olan Hazreti Allah'a karşı hilkat Adem mevzuunda müşkillerini arz edince, Cenab-ı Hak bilmediğinizi bilirim diyor. Melekler, Kendilerinin bilmedikleri ve fakat Allah'ın bildiği şeyi haç mevsiminde görürler. Arafata tırmanırken görürler. Müzdelife'de kupkuru yerler üzerinde yatarken görürler. Omuz omuza lebbeyk Allahümme lebbeyk derken görürler. Ve her defasında Sübhaneke la ilme lena illa muallemtena derler. Seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım.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 Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a teslim edecek, ederken edecek, düşünecek ve bilecek ki ben elimi Resul Ekrem'in eline tutarken veya onun eline tutunurken onun eli Allah'ın rahmetine tutulmuştur. Daha doğrusu Allah onun elinden tutmuştur. Kur'an-ı Kerim Fethih Suresi'nde Hudeybiye müsahalası esnasında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 Femi Cehri Nebaviden lalü güher gibi dökülen lafları dinleyen doğrudan doğruya minver ayı hicab 70 bin perdenin verasından Rabbi Azim ve Kerim'in sesini duyuyor. Hitabı izzetine eriyor gibidir. Hz. Muhammed Ali vesselam yeryüzünde Allah'ın halifeyi yektası makamı ferdiyetin sahibi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 İhtiyak-ı ilahi, lîkâ-i ilahi ihtiyacı içinde bulunan bir gönül, bir kalbi Allah mütevaccih ve onu karşısına almayı sever ve arzu eder. Nasıl bir sevgi, nasıl bir arzu mukaddestir, keyfiyeti bizim için meçhul. Evet. Cenab-ı Hak likai i sübhanisiyle bizi faidareylesin. Evet. Aşkı sübhanisiyle bizi serfiraz kılsın.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 Ama o gün bir at eden onurlu asab arasında tek bir fert yoktu bulunmuyordum. Oraya gelememiştim. Vazife ile Mekke'ye gönderilmiştim. Hüdey asabı içinde bulunmuyordum. Bu iki Nur sahibim. Efendimizin iki kerimesiyle peşi peşine izdivaç yapan, Raşid halifelerin üçüncüsü, aşereyi mübeşşereden birisi,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 Onunla da ben biat ediyorum. Osmanlı şerefli ne mutlu insan idi ki, kendi eli yerine farikaynat efendimizin elini tutan, böylece rahmetine teine yapışan, doğrudan doğruya kurtarıcısı, halaskarı, dünya ve ukbasına nur saçan, kainatın iftihar tablosu, Hazreti Muhammed aleyhisselatu ve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 içine doğacak şeyleri duymadan sana bir şey anlatmak mümkün değil ki. Hele orada uşağı görüp, kemerbeste yubudiyet içinde boynu tasmaların etek açıp da eteklerini gözyaşlarıyla dolduran uşağı görmeden sana bir şey anlatmak mümkün değil ki. Gidecek, görecek, tadacak, duyacak, edeple dolaşacak, nezahet içinde geriye gelecek,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 Binaenaleyh hacca giderken, biz bu iki meseleyi birden nazar-ı itibare, nazar ihtimame alarak gidiyoruz. Bir menşeimiz olan, kadimden beri ebedi mihrabımız olan Beytullah-ı ziyarete gidiyoruz. Hakkı bildiğimiz, hakkın irfanına erdiğimiz, irfanın tecessüm etmiş şekli Arafat'a gidiyoruz. Oraya Cibril-i Emin rehberliğinde halil çıkınca el-Araf'te dedi. Rabbin esrarını bildin mi, anladın mı? Ne yapmak istediklerini akıl erdirdin mi? Araf'tü dedi. Cibril-Araf'tü dedi. Bir kısım Araf'tüler meydana geldi ve oraya Badem'e Arafat dendi. Bir irfan mahallidir. Gönül bunu duyar orada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 Allah'ın karşısına çıkacak, kendi kâmetine kendin hayran kalacaksın. Zira bütün kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş olarak bulacak, aklın diyalektiliğinden kurtulmuş olacaksın, aklın dedikodusundan kurtulmuş olacaksın, vazifesini yapan, sana Allah irfanı getiren, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımana rehberlik yapan, Kur'an'ı anlama mevzuunda vesile olan akıl,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 Haç bu manaları muhtevidir. Gönlünüzde bir arzu, bir ihtiyaç ne mutlu size. Gittiğiniz zaman oraya gideceksiniz inşallah hepiniz. Ve gün gelecek top cemaat halinde, cem gafir halinde beraber gidecek. Selam ve tahiyelerimizi sahibi selam ve selat olan Hz. Muhammed aleyhisselatu ve takdim edeceğiz.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 Duyma mevzunda bir basiret kendinizde müşahede edeceksiniz. Gitmeden, görmeden bunları anlatmak da çok zor olacak. Ben sadece kendi dar idrak ve anlayışımla, aklımla hissettiğim şeyler intikal ettiriyor. Bu mevzuda bir rükun-i İslami olan haç hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri,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 saddenizde onların üzerinde durmak istiyorum Hacca gitme Kabeyi tavaf etme menasiki haccı yerine getirme milleti İbrahimiyeden olan bizler az İbrahim'le kuracağımız irtibatın ifadesidir. Biz Allah'ın kulu azti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın ümmeti,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 Yani kademe be kademe arşiyemizi çizdik, kavsu urucumuzu ikmal ettik, aya güneşe, yıldıza baktık, hepsi hakkında hükmümüzü verdik, yıldızlara tapamayız dedik, onlar üful edip gidiyor. Aya bel bağlayamayız, o da gurup edip gidiyor. Güneşe teveccüh edemeyiz, o da yıkılıp gidiyor. Biz batıp gitmeyen, yıkılıp dökülmeyen birine teveccüh ettik dedik. Böylece İbrahim milleti içine girdik ki bizim caddi amcemiz nübüvvet, dava, irşat ve tebliğ yönüyle caddi amcemiz yani nebiler nebisinin şerefli dedesi Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın dedesi Halilur Rahman'ın milletinden olduğumuzu ifade ediyoruz. Hanif olduk. Hanifiz. Haç bütün menasikiyle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 ve kum şuuban ve kabaila li taarufu in ekremukum etkakum ey insanlar sizi bir erkek bir dişiden yarattık sizi sonra şube şube kabile kabile kıldık çeşitli ıntıkalara ve yerlere yerleştirdik muhitin coğrafyanın üzerinizde tesiri oldu belki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 Dağdan, taştan, dereden, tepeden yükselen tek kelime vardır. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ la شَر۪يكَ لَكَ İbrahim'den bu yana, Kâbetullah'ın etrafında ve Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mine'de halkın ağzından kelime-i olarak yükselen, Yükseldikçe bu, buharlaşan, buharlaşıp rahmet semasına yükselen ve sonra beşerin günahları üzerine yağmur damlaları halinde dökülen, ukvaya ait cehennem ateşini söndüren hep bu mukaddes kelime olmuştur. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Emrin amadeyim sözü bunu anlatamaz. Emir almak üzere huzuruna geldim sözü bunu anlatamaz kelimenin ve cümlenin kendine has karakteristik keyfiyetiyle ifade ettiği mana bunların çok üstünde ve çok tonludur. Hac bu vahdeti temin eder. Bir vesileyle döneceğim yine bu münasebete teala. Hac süresince insanın bütün dakikaları geçe ve gündüzü ibadet halinde geçer.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 Bazen hücum feryatlarının ve iniltilerin yükseldiği yerdir. Gezerken size gösterirler. Bilal'ı Bethan'ın bu kısmında sırt üstü yatırmış. Göğsünün üzerine taşlar koymuş. Günün akşamına kadar yerlerde sürüm sürüm, sürüm süründürmüşlerdi. O ise hah hat diyordu. Ve sen bir aralık 20. asırdan sıyrılır. 14 asır ötesine kulaklarını götürür.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 bedava olmadığının bu işin temelinde kanın irinin bulunduğunu etin kemiğin bulunduğunu kerin ve cehdin bulunduğunu azmin ve ikdamın bulunduğunu ölümsüzlüğe inanmanın bulunduğunu büyük dava ve cihatlar uğrunda ölümsüzlüğe erme muammasının bulunduğunu göreceksin. Keza Halilül Rahman'ın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 Efendimizle alakalı olması yönüyle ilk defa yeniden Arafat'ın yolunu açarken Müzdelife'ye doğru uzanan vadi mevzuunda bize fikir verirken Akabe'lerde cimari yaparken şeytanları taşlarken bu vadide bize yol gösteren Pişuva Piştar Halilurrahman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olması itibariyle bizimle alakalı ilk defa Yoksa o güne kadar niceler o yolu tepti ve niceleri bu kutsi vazifeyi yaptı. <gülüyor> Halilur Rahman aldığı vazifenin ağırlığını omuzlarında hissederek fakat bir taraftan da zevk kuvvetin eşet uyararak Arafat'a doğru tırmanırken arz ettiğim hadis kitapları Ebu Tufeyl'in İbn Abbas'tan nakletmesiyle kaydediyorlar. Şeytan Hazreti İbrahim'in karşısına çıktı ve fikir vermeye çalıştı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimenin manasının hacca giderken hacının önünün alındığı manasına geldiğini müfessir nizam kaydediyor. لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمُ Dost doğru yoldan senin kulların giderken önlerine geçecek onları alıkoymaya çalışacağım yemin ediyorum senin azametine diyor. Şeytan diyor, iblis diyor.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 Daha sonra başkalarının önüne de geçecek mütecessimi, gayri mütejessimi, mütemessili, gayri mütemessili şeytan önüne geçecek. O mübarek yerlere gitmen engel olacak. La aqudan la humsra takal O İbrahim'in önüne geçmeye çalışıyor. Heyhat, İbrahim her defasında onun önüne geçiyor. İçine attığı fitne ve fesat elinin tersiyle itiyor İbrahim.